1075 numaralı konu, Hz. Osman'ın şehadet getirenin ateşe girmeyeceğine dair rivayeti, Resulullah'ın, ben bir kelime biliyorum, onu kalbinden gelerek ve gerçek manada söyleyen bir kul ateşe haram olur, dediğini duydum, dedi, Hazreti Ömer, o kelimenin ne olduğunu sana haber vereyim mi, o, ihlas kelimesidir, Allah onu, peygambere ve arkadaşlarına söylemesini emretmiştir, o, takva kelimesidir. O kelime ki peygamber onu amcası Ebu Talib'in ölümü anında sık sık tekrar etmiş, onu söylemesi talebinde bulunmuştur. O, Allah'tan başka ilah yoktur, sözüdür, dedi.